Ekonomi Ekoloji Hazırlayıp sunanlar Perinrengiz Cengiz, Barış Gencer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak 94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese Merhaba ee, ekonomi ekoloji programında e, uzun e, yıllardır sıklıkla e, gündeme aldığımız e, konuların başında enerji geliyor. Enerjide de özellikle tabii e, fosil yakıtlar, özellikle kömür e, meselesi üzerine e, çok konuştuk, çok e, konuk ağırladık. E, şimdi aslında bütün bu şirketlerin e, eğilimleriyle ilgili... Yani bu enerji yatırımları nasıl bu enerji yatırım kararları nasıl alınıyor eğilimler nedir bununla ilgili yakın zamanda yapılmış bir saha araştırması var ve bunun da yeni raporlaştırıldığı bir çalışma var. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TEPAV yaptı bu çalışmayı 70'ten fazla şirketin katıldığı bir saha araştırması aracılığıyla firmaların enerji yatırım kararları incelendi ve şimdi bununla ilgili, bir konuğumuz var sanıyorum kendisi de hatta TEPAV'ın makroekonomi çalışmaları program direktörü Bengüsü Özenç Şimdi kendisinden programın çalışmanın detayları hakkında bilgi anlatmasını isteyeceğiz kendisinden Günaydın Bengüsü Hanım Günaydın Pelin Hanım merhabalar Merhaba hoş geldiniz yayınımıza Hoş buldum, çok teşekkür ediyorum. Ee, ben tabii çok kısa e, bahsettim e, çünkü araştırmanın detayları sizde, sizden alalım istiyorum. E, nasıl e, bir e, metodoloji izlediniz ve esas e, ulaşmak istediğiniz bu çalışmayla e, hedef e, neydi? İsterseniz bununla başlayalım. Hı hı, tamam, çok teşekkür ederim. Ee, i̇sterseniz hani nereden yola çıktık bu çalışmaya başlarken hı hı. E, ondan bahsedeyim ee, Biz aslında TEPOV olarak e, özellikle enerji alanında çalışan bir e, kurum değiliz evet. e, e, İktisat politikalarını inceliyoruz hı Hem hı. küresel e, politikalar ne durumda, Türkiye'de neler oluyor, gidişat e, ne durumda bunlara bakıyoruz Bunlara bakarken aslında bizim özellikle son dönemde gördüğümüz yükselerek giden bir sürdürülebilirlik gündemi var evet. dünyada. Bunun yansımalarını pek çok alanda görüyoruz. İktisat politikalarında da diğer sosyal politikalarda da yansımalarını görüyoruz. Evet. Şimdi iktisat politikalarına yansımalarını görüyoruz derken aslında e, Türkiye'ye dönüp baktığımızda enerji politikalarını e, nasıl etkiliyor diye e, görmek istedik. Evet. Yani, e, e, İzlenen bazı e, enerji politikası var, e, işte yerli ve yenilenebilir enerjiye e, yönlenme var. Hı hı. E, yerli kaynaklar derken e, sizin de vurguladığınız gibi işte kömüre özellikle e, ağırlık veren hı hı. bir e, yerli kaynak e, politikası var. Bunu teşvik eden bir yerli kaynak politikası var. Bir taraftan da işte yenilenebilir de, de bir şeyler yapıyor gibi görünüyoruz. Evet. Şimdi hem Türkiye'deki izlediğimiz enerji politikaları hem de küresel gelişmeler çünkü bunun finans ayağı da var sürdürülebilirlik gündeminin. Hı hı. Bu gelişmeler bizim enerji alanında yatırımları olan şirketlerin yatırım kararını nasıl etkiliyor diye görmek istedik. Hı hı. Ee, buradan yola çıktık aslında çalışmaya ee, ve e, doğrudan e, enerji üreticileriyle birebir gerçekleştirdiğimiz e, görüşmelerimiz oldu. Hem bir anket aracılığıyla hem de yüz yüze görüşmeler yaptık evet. ee, ve bir aslında genel olarak e, Iklim değişikliği, sürdürülebilirlik e, gündeminin e, küreselde nasıl geliştiğini tartıştığımız, hem Türkiye'nin e, aslında e, genel e, iktisadi verilerinden enerjiye doğru akan bir e, profilini çıkardığımız e, bir çalışma oldu. E, oldukça da e, bence hani ilgi çekici sonuçları olduğunu e, düşünüyorum. Evet. E, Buyun. Ee, tabii şimdi o ilgi çekici e, noktalardan e, bahsedelim ama e, genel Hı -hı. anlamda Türkiye'nin e, yani aslında böyle bir takım ezberler üzerinden e, son yıllarda e, bu enerji politikasının e, oluşturulduğunu e, en azından e, söyleyebiliriz. Çünkü sürekli bir enerji e, talebi, e, sürekli Türkiye'nin e, enerjide e, e, ne diyelim <gülüyor> e, sıkıntıya düşmemesi için yeni yatırımlar gerektiği e, ama bunun içinde fosil yakıtlara olan özellikle kömür başta olmak üzere ve üç nükleer santral gibi e, içinde e, yani hiç e, istenmeyecek e, bir takım e, enerji e, alternatiflerinin de yer aldığı bir portföy görüyoruz ve burada kömür çok ağırlıklı bir şekilde öne çıkıyor. E, yerli kömüre teşvikler e, gibi e, bir takım e, uygulamalar e, görüyoruz. Yeni dönemde yani bunlarla ilgili kanun çalışmaları gördük. Ama tabii öte yandan da işte kendi halinde devam eden bir yenilenebilir enerji sektörü var. Öte yandan tabii şimdi önümüzdeki ay Fas'ın Marakeş kentinde COP22 gerçekleşecek bir ay sonra. Ve bütün bu iklim değişikliğiyle mücadele konusunda bütün dünyanın çabalarına, e, gitmek istediği yere Hı -hı. Aslında çok ters bir e, enerji politikası e, içindeyiz Hı -hı. şu anda e, biraz dünyanın gittiği yerle e, çelişiyor gibi bir halimiz var Hı -hı. E, Belki sizin bu ilginç bulgularınız da bunlarla kesişiyor olabilir e, biraz isterseniz o e, bulduk, bulduğunuz verilerden e, Hı -hı. devam edelim Tamam e, ya isterseniz ben şeyden e, önce bir yani ekonomide ne görüyoruz çünkü aslında e, enerji e, talebi, arzı ve talebi bu ekonomide gördük, gördüklerimizle çok alakalı. Oradan Hı -hı. E, Biz aslında ekonomide e, uzun dönemdir e, 2012 yılından bu yana istikrarlı bir düşük büyüme e, e, hali görüyoruz. Evet. E, bunu zaten veriler gösteriyor. Hı -hı. E, dün açıklanan e, orta vadeli programda da aslında e, e, bu vurgulanıyordu işte. E, yani aslında hani e, büyüdüğümüz hatta dünya ortalamasından daha iyi büyüdüğümüz söyleniyor ama e, kendi e, bundan önceki büyüme rakamlarımıza göre oldukça hani düşük bir evet. e, büyüme e, çizgisi üstündeyiz. E, i̇yi tüketiyoruz hani iç talebimiz güçlü ama yatırımlarımız düşük. Hı hı. E, burada tabii e, yani yatırım ortamı bileşenlerinin de e, kötüleştiği bir ortamda yaşamımızın e, önemli bir e, katkısı var. Cari açık önemli bir kırılganlık göstergesi Türkiye ekonomisi için ve enerji ithalatının payı burada çok çok yüksek. Ama bunu da sadece enerji ithalatının yüksek olması değil cari açığı yüksek gösteren aslında diğer taraftan da enerji dışındaki diğer sektörlerde katma değerli üretim gerçekleştiremiyor olmamızda çok çok önemli bir etken cari açımızı <gülüyor> yüksekliğinde ve bu kırılganlığın artmasında. Evet. Bir orta gelir tuzağından bahsediyor. Işte Türkiye kişi başına 10 bin dolar seviyesine ulaştı, ulaşamadı, altına düşüyor, üstüne çıkıyor ama aslında geliştiremediğimiz bir kişi başına gelirimiz var. Bu da aslında katma değer yaratamayan ekonominin bir şey, yansıması. Evet. Evet. Ee, şimdi enerji tarafında Biz ne yapmaya çalışıyoruz İşte cari açık tarafından bakacak olursak <gülüyor> ithalatı kısmak için yerli Yenilenebilir e, kaynaklara e, Ağırlık verelim diyoruz Ama baktığımızda biz %90'ını fosil yakıttan karşıladığımız Bir birinci enerji arzımız var <gülüyor> Ve bu fosil yakıtların %90'ı ithal ediliyor %30'u kömür onun da %60'ı ithal, i̇thal ediliyor, ediliyor. Evet. Ee, Halen yani biz aslında Bir yandan yerli kömürü Teşvik edelim diye kömüre ağırlık verirken halen e, ithalatımızı arttırmaktayız yani e, kömürün ithalatında %10'dan %50'lere çıkan bir görünüm var bütün verilen teşviklere hmm. rağmen çok büyük hmm. kaynak aktarılıyor kömüre. Evet. Aslında Şimdi... e, o arada belki şunu da Hı -hı. söylemekte e, yarar var. Tam e, sözünüzü böldüm ama e, Türkiye'nin aslında işte ithalatının çok büyük bir kısmı e, enerji, enerjinin içinde de çok büyük bir pay doğalgazdır ama e, kömür aslında hep e, geri planda kalıyor, bahsedilmiyor. Bu söylediğiniz oran aslında önemli. Yani doğalgaz kadar e, ciddi bir e, Türkiye'nin kömür ithalatı gerçekleştirdiğini de aslında vurgulamak gerekiyor bu noktada. Tabii yani e, aslında kömürü ithal kömür kullanmaya iten faktör aslında enerji üreticilerine ee, Türkiye'deki e, kömürün aslında düşük kalorifik değeri evet. yani e, burada kömürde yaptığımız yatırımlarla yerli e, kömürden elde ettiğiniz enerji aslında çok da e, yani maliyetlerimizi karşılayacak düzeyde değil. Onun için de daha kaliteli yer, e, e, ithal kömüre yönleniyor e, yatırımcılar. Hı hı. Onun için de bir türlü ithalatı önleyemiyoruz. İthalat, üze, ithal kömür üzerine ek maliyetler getirilmeye çalışılıyor. Bir 15 dolar ton başına e, bir seviye konuşuluyordu ama ona da bir yine üst limit getirilmiş e, bu gibi değişiklikler oldu. Bir türlü evet. de yani ithal kömürü e, daha maliyetli hale getiremiyoruz. Yani kömürü teşvik ederken aslında hala ithal kömürü teşvik ediyoruz. Hı -hı. Yerli kömürün kullanımını teşvik edemiyoruz. Bu da bizim aslında hani cari açık tarafından tartışacak olursak e, bir türlü bu sorunumuzda bir çözüm getirebiliriz. Demiyor. Siz Marakeş'ten bahsettiniz işte bu yani sürdürülebilirlik gündemi içerisindeki işte yer alan aslında sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve Paris Anlaşması hani bunu böyle bütün olarak belki ele almak gerekir. Ee, orada dünya hızlı bir dönüşüm içerisindeyken e, işte yenilenebilir enerji konuşulurken yeni teknolojiler enerji e, tasarrufu sağlayacak yüksek teknolojiler konuşulurken Türkiye hep kendisini aslında korumacı bir politika e, e, izlemeye, e, yani bunu tercih ediyor aslında evet. bir politik olarak. Diyor ki ben Kalkınması olan, gelişmekte olan bir ülkeyim. Bu emisyonlardan ben sorumlu değilim, tarihsel hı hı. emisyonlardan ben sorumlu değilim. E, benim kaynaklarım sınırlı, onun için ben daha az yatırım yapabilirim bu e, emisyon azaltımı e, tarafında ee, onun için hep böyle bir korumacı politika izliyor. Ama Doğru. Ama artık dünya bu noktada değil. değil. Dünya e, yani hani daha şey demekte fayda var. E, artık iklim değişikliği tartışmaları e, işte belli ideolojik e, tartışmalar içerisinde ya da işte romantik tartışmalar içerisinde değil. Artık iklim değişikliği tartışmaları İçinde yaşadığımız bu sistemin bir gerçekliği yani sadece evet. e, şey gerçekliği değil. Yani bu gelecekte olan bir şey değil aslında şu an bizzat yaşıyoruz. Yani bu içinden geçtiğimiz günlerde e, bu iklim değişikliğinin etkilerini aslında e, bayağı değil ciddi de. şekilde hissettiğimiz dönemden e, geçiyoruz. Yani uzak bir gelecekten bahsetmiyoruz aslında. E, kesinlikle öyle bir yandan hani gerçekliğin bir tarafı bu. Diğer tarafı da şimdi dünya 2008'den bu yana bir e, kriz içerisinde. Düşük büyüme içerisinde. Evet. E, bütün merkez ekonomilerde düşük büyüme ve bu düşük büyümeden nasıl çıkılabileceği tartışılıyor. Şimdi aslında... Gerçekliğin bir tarafı da e, sürdürülebilirlikle ilgili yapılacak yatırımların e, bütün dünyaya bu düşük büyüme e, şeyinden patikasından çıkarabilecek bir alternatif yatırım alanı olduğunu e, görülüyor. Onun için de pek çok ekonomi aslında yüksek teknolojili bu yatırım alanlarına ve de karlı bir şekilde yönleniyorlar aslında. Bence Türkiye'nin gözden kaçırdığı nokta bu yani kendini korumaya alırken bir taraftan da dünyanın yöneldiği hızla gelişen bu yatırım alanlarının gerisinde kalıyor. Nasıl gerisinde kalıyor? Örneğin işte yenilenebilir teknolojilerden yenilenebilir enerji teknolojilerinden bahsederken işte güneş hani parlayan bir yıldız Türkiye hani bu alanda yüksek potansiyele sahip olan bir ülke. Ama e, yine bir korumacı politikasıyla e, diyor ki ben e, şu an bu güneş enerjisinde enerjisi için gerekli teknolojileri ithal ediyorum. E, bu benim cari açımdan olumsuz etkiler. Onun için kotalı üretim e, yapalım, güneş enerjisini kotalı olarak lisanslayalım. E, yani bu korkak politikayla aslında e, bir türlü güneş enerji potansiyelini e, gerçekleştiremiyor. Bir, karşılaştırmalı olarak baktığımızda aslında komşularımız, hani benzer teknik potansiyeli sahip olan ülkeler arasında. En az en, güneşten enerji üreten e, ülke e, durumundayız Çok aslında. Çok doğru. E, evet. e, biz piyasamızı hani ne kadar geliştirirsek güneş enerjisi piyasasını, bu alanda yapılacak olan teknolojik yatırımlar da o kadar gelişecektir. Yani aslında teknoloji geliştirmeye yönelik yatırımlar bu güneş enerjisinden elektrik elde etme piyasasının gelişmesine bağlı bir çekici güç olmak zorunda. Şey keza şeyler de öyle enerji verimli diğer yüksek teknolojili yatırımlar da öyle. Biz hani Tepal tarafından baktığımızda hı hı. neden bunları önemsiyoruz? Bu teknolojik yatırımları önemsiyoruz. Hani bahsettiğim gibi Türkiye düşük büyüme, yani dünyanın genelinde olduğu için istikrarlı bir düşük büyüme patikasında bunun üstesinden gelebilmek için ve orta gelir tuzağını aşabilmek için teknolojili, yüksek teknolojili üretim yapmamız gerekiyor. Evet. Ee, yani yenilenebilire yönelmemiz zaten hani e, bizim e, raporumuzun da ana fikri oydu yenilenebilir enerjiye yönelmemiz sadece e, Türkiye'nin işte cari açığına e, olumlu katkı yapacak bir e, alamin aynı zamanda bir sanayi politikasının da parçası olarak değerlendirilmeli ve e, buradan sağlayabileceğimiz çok fazla getiri olabilir çok yüksek potansiyelli bir ülkeyiz çünkü. evet peki e, bu bu zamana kadar verdiğiniz bilgiler çok iyiydi. Fakat bir ara hı hı. verelim. Aradan sonra e, raporun e, bulgularını konuşmaya devam edelim. Tamam, teşekkürler. 94.9 Açık Radyo'da ekonomi ekoloji programında e, TEPAV'dan Bengisu Özenç ile TEPAV'ın e, firmaların enerji yatırım kararlarını nasıl aldıklarıyla ilgili e, yaptıkları e, çalışmayı konuşuyoruz. Aslında ilk yarıda hem e, TEPAV'ın tespitlerinden hem de Türkiye'deki genel e, enerji e, fotoğrafından e, bahsettik. E, i̇sterseniz programın bu bölümünde... Biraz daha e, nokta e, atışlı e, rapordaki önemli tespitlerinizi, bulgularınızı e, paylaşalım. Tabi memnuniyetle. E, aslında hani bizim firmalardan e, aldığımız e, en en önemli e, mesaj. Ee, yenilenebilir enerji alanı alanında yatırım yapmak için neye ihtiyacınız ihtiyacınız var diye sorduğumuzda kamu, kamu politikalarının öngörülebilirliği birinci sırada geliyor. Evet. Ee, şimdi bu şöyle önemli bir şey. Aslında yatırımlar en çok finansmana ihtiyaç duyarlar. Ee, finansmanın özellikle yenilenebilir alanında, yenilenebilir enerji alanında finansmanla ilgili bir zorluk beklemiyor e, önümüzdeki dönemde yatırımcılar. Hı hı. Ee, ama e, uzun dönemli bu e, öngörülebilir politikalar yatırımcıların daha da önüne açacak gibi görünüyor. Evet. E, bizde böyle bu sık değişikliğe uğrayan, e, bir günün bir gününe hmm. uymayan e, politikalar yatırımcılarda e, özellikle yani çok hassasiyet uyandıran e, konulardan bir tanesi. Bakın, bakın. Evet. E, yani bunu biraz belki şeyle de bağlamak mümkün. E, küresel gündemle de bağlamak mümkün. E, biliyorsunuz e, pardon sürecinde Amerika ve Çin çok aktif rol oynadılar. Önden giden ülkeler arasındalar. Hı hı. Ve gündemi de onlar oluşturuyorlar. Gündem oluşturan ülkeler aslında aynı zamanda sanayilerine de yön veriyorlar. Yani diyorlar ki bir yandan bu Paris'e imza atarak bundan sonra benim izleyeceğim yol budur diyorlar. Ben emisyonlarımı şu kadar azaltacağım ya da artık kömür şu yıldan itibaren e, kullanmamaya başlayacağım diyorlar. Biz yatırımcı, yatırımcılar da bu şekilde yönleniyorlar. E, çok uzun vadeli politikaları olduğu için. Biz yatırımcılara böyle net bir e, yön gösteremediğimiz için politikalarımızla e, yatırımcılar da tabii ki uzun sürede yatırımlardan kaçınıyorlar. Evet. Peki, e, hı hı. <gülüyor> buyurun. Yok yok. siz yenilenebilir enerji konusunda başka var mı dikkat çekici herhangi bir tespit? Belki şeyi söylemek de faydalı, yatırımcıların aynı zamanda bugüne kadar yaptıkları yenilenebilir enerji yatırımlarından en azından beklentileri seviyesinde getiri sağladığını görüyoruz. Hmm. Yani bu yatırımlardan bir kayıpları yok, yok. yenilenebilir enerji zarar edilen bir alan değil. Beklentilerinin evet. üzerinde getiri sağlayan firmalar da oldukça hmm. fazla. Hı hı. Bence bunu vurgulamakta da fayda var çünkü şeyi biliyoruz aslında termik santrallerde pek çok santralin zararla faaliyet gösterdiğini, bazı evet. faaliyet durdukları durduktuklarını da biliyoruz. Hani böyle karşılaştırmalı bir hı -hı, değerlendirme hı. yaptığımızda yenilenebilir enerji yatırımlarının hem e, mevcutta yüksek getiri, getiri sağladığı hem de önümüzdeki dönemde de bu getirimlerin artması beklendiği e, söyleniyor yatırımcılar tarafından Evet. E, bu e, yani yatırımcılar bu konuda imtar. İhtiyaç ben... duydukları şey bir yön. Yani <gülüyor> evet. Belki bu da tarafından. bu alana yatırım yapmayı düşünen planları olan yatırımcılar açısından da aslında özendirici bir veri değil mi? Kesinlikle ve de hani finansman tarafından bakıldığında da kısa orta vadede fasulye yakıtlar için %70 oranında bir şey var. Finansman sıkıntısı beklentisi hı hı. var. Yenilenebilir tarafında da %50'nin üzerinde bir finansmanla ilişkin kolaylıkların yaşanacağına yönelik bir beklenti var. Ee, yani e, hani böyle gölge etme e, başka şey istemez e, kıvamında <gülüyor> aslında yenilenebilir enerji yatırımları evet. Politikacılar uzun dönemde yön gösterici olsunlar. E, politikaları ortaya koysunlar. Herkes yatırım yapmaya hazır ve finansman da bu tarafa doğru akmakta. Zaten küresel olarak da e, bu şeyi eğilimi de görüyoruz. Hı -hı. Çokça. Rapor aslında nereye doğru gidilmesi gerektiğini gösteriyor. Tabi Orada siz söylediniz, diğer yandan fosil yakıtlara yatırım yapanların da finansal zorluklarının herhalde gelecek dönemde devam edeceğini öngörüyoruz. Nitekim aslında finansal piyasalarda gitgide bu divestment hareketleriyle birlikte hem bu tarz yatırımlara para kaynak sağlayan finans kuruluşları, bankalar hem azaldı hem... <gülüyor> Yani gelecek dönemde de azalacağını öngörüyoruz. Ee, evet. Ve aslında raporunuzun e, bulguları da e, fosil yakıtlardan e, aslında kademeli olarak çıkışı ve bundan sonra geleceğin de yenilenebilir enerjide olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. Ee, verdiğiniz evet. bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben programımıza katıldığınız için bu hafta TEPAV Makroekonomi Çalışmaları Program Direktörü Bengüsü Özençi ağırladık. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Ekonomi Ekoloji Ekonomi Ekoloji